İzeger'in geleceği Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi Merhaba, Bursa Su Kanalizasyon İdaresi yani BUSKI Atık Su Arıtma Tesisi için Karacebey Longoz ormanlarında ağaç kesti. Çevresel Etki Değerlendirme Dosyası bulunmayan projenin 10 Mart'ta yapılan açılışında konuşan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş İklim değişikliğine vurgu yaptı. Aktaş daha temiz yaşanılabilir ve modern ve daha çağdaşlık böyle olur dedi. Karacabey'deki Longoz Ormanları'nın bölge halkına sorulmadan tahrip edilmesi sosyal medyada tepkilere neden oldu. Projenin son halinin fotoğrafını paylaşan yurttaşlar tepki gösterdi. Ağaç kesimine Kuzey Ormanları savunması yani KOS'da tepki gösterdi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı. Karacabey Longozları Kuzey Ormanları'nda yer alan Üç Longoz yani Subasar Orman'dan biri. Longozun içinde bulunduğu Kocaçay Deltası ise Türkiye'nin önemli doğa alanlarından biri olup Subasar Orman, Lagün, Galeri Ormanı, Bataklık ve Kumul ekosistemlerinden oluşur. Bu bölgede birçok yırtıcı ve su kuşu için üreme, göç ve kışlama dönemlerinde büyük önem taşır. Karacabey Longoz Ormanları yaban hayatının Hala çok canlı olduğu çok hassas bir ekolojik alan. Biz en üst düzeyde koruma altına alınmasını beklerken maalesef Kuzey Ormanları'nın her bölgesinin yaşadığı gibi son 20 yılda çoklu tahrip baskısı altında. Turizm faaliyetlerinin ve inşaat baskısının artması, Bursa Sanayi Kirliliği'nin nülfer çayıyla bölgeye taşınması gibi birçok tahribe son dönemlerde res projeleri de eklendi. Buski'nin atık su arıtma tesisi için Longoz'un sık orman alanlarından birini işgal ve tahrip etmesi ise bir akıl tutulmasıdır. Marmara bölgesi ağır bir kuraklık tehdidi altındayken su kaynağı olan ormanları keserek hangi suyu arıtmayı planlıyorsunuz? Ülkede her ne yapılacaksa iktidarın aklına ilk olarak orman alanlarını gözden çıkarmak gelmekte. Kuzey ormanları ağır yaralıdır ve artık her nedenle olursa olsun tek bir ağaç bile kaybedilmemeli dendi. Türk Tabipleri Birliği'nin oluşturduğu deprem krizi masası toplantısında depremsel hava kirliliği afetler felaketlere dönüşürken teması ele alındı. Termik santraller, sanayi tesisleri, fosil yakıt kullanımı gibi bölgenin hava kalitesine olumsuz etkileyen unsurlara deprem sonrasında hem enkazlara hem de yangınlara bağlı kimyasal madde yayılımının da eklendiğine dikkat çekildi. Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı kolu üyesi Dr. Çiğdem Çağlayan, Greenpeace Çevre Örgütü'nün deprem bölgesinde tespit ettiği ölçüm değerinin Dünya Sağlık Örgütü önerisinin 5 katı olduğunu, kısa vadede solunum yolu ve kardiyovasküler hastalıklar ile zehirlenmelerin, uzun vadede ise kanser de görülebileceğinin belirtildi. Enkaz kaldırma çalışmalarının titizlikle yürütülmesi, canlılardan uzak tutulması, toz kalkmaması için dikkatli olunması ve uygun maskelerle yapılması ve enkazların yerleşim yaşama alanlarından uzakta biriktirilmesi gerektiği vurgulandı. Temiz suya erişimde yaşanan sorunların sel sonrasında da daha da arttığını ve bulaşıcı hastalık riskinin arttığı belirtildi. Muğla'nın Ortaca ilçesindeki İstuzu plajında bulunan Dekamer TÜİKER Vakfı desteğiyle 28 Ağustos 2019'da uydu cihazı takip yaparak denize bıraktığı Tuba adlı 25-30 yaşlarındaki karetta-karetta uydu takip cihazıyla Türkiye'den Adriati'ye kadar izlenen ilk deniz kaplumbağası oldu. Göç, beslenme ve kış alanlarının belirlenmesi için takip edilen karetta-karetta türü deniz kaplumbağası Tuba'nın kumsada ya da başka yönlere nasıl yöneldiği, yerin manyetik alanından, akıntının yönünden nasıl etkilendiği de izleniyor. Takip cihazı sayesinde rotası haritadan 8 milyon kez görüntülenen ve yolculuğunun nasıl devam ettiği, edeceği de merakla beklenen Tuba, 3,5 yılda 20 bin kilometre yol gitti. Dekamer proje yürütücüsü Profesör Dr. Yakup Kaska, Tuba'nın İon Denizi'nde şu anda bulunduğunu söyledi. Yeşil Gazete'de yer alan bir habere göre, ekoloji aktivistleri deprem bölgesindeki vatandaşlar için topraktan doğuyoruz diyerek bir kampanya başlattı. Ekoloji Hareketi'nin 6 Şubat depreminden sonra dayanışma ve gözlemlerde bulunmak üzere deprem bölgesine gönderdiği iki ayrı heyetin değerlendirmeleri sonucunda 21 Mart'tan başlayarak 6 ay sürecek topraktan doğuyoruz adlı dayanışma kampanyası için kollar sıvandı. Kampanyaya katılarak deprem bölgesine dayanışma yolculuğunda bulunmak ya da çalışma gruplarına katılarak kampanyaya destek vermek isteyen tüm doğa ve yaşam savunucularına Topraktan doğuyoruz haydi desteğe çağrısında bulunuldu. Ekoloji hareketlerinin bir araya gelerek kurmuş oldukları ekoloji hareketleri afet grubunun hazırladığı çağrı metninde şu ifadeler var. Depremin ilk yaraları sarılmaya çalışılırken göz ardı edilen tarım, hayvancılık ve göç kavramları geri planda kaldı. Oysa yaşama tutulmanın, kendini onarmanın yolu, insanların toprakla olan bağının, devamı ve geçimlilik ekonomisinin sürmesi için üretimde yer alması olacak. Bu anlamda oluşan kampanyanın tüm ülke ve dünyada güçlü bir sese dönüşmesi, gönüllülük esasıyla tarımsal üretime destek vermek için hepimiz sahaya iniyoruz. Tarım ve hayvancılık yapılan bu bölgede deprem sonrası yarım kalan tarımsal üretimin hasat dönemine kadar gönüllülerce yapılarak geçimlik ekonomi temelinde geçimini sağlayanlara Önemli bir desteği olacak dendi bu açıklamada. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.